Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yine Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. E-mail adresimi ve sosyal medya hesaplarımı hatırlatayım. Botanitopia@gmail.com E-mail adresim. Buradan dilerseniz bana ulaşabilirsiniz. Aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda da var. Programda değindiğim bazı konuların görsellerini buradan paylaşıyorum biliyorsunuz. E, takipte olursanız e, izleyebilirsiniz. Bugünkü programımda Türkiye'de botanik bilimine katkısı olan iki uzun soluklu projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlki Nezahat Gökyit Botanik Bahçesi. E, i̇lginç bir botanik bahçesi Ümraniye Ataşehir'de otoyolların Kavşan'da Vaha gibi bir bahçe burası. o Yoğun yapılaşmanın ortasında, göklerinin ortasında ziyaretçilerin ücretsiz kapılarını açan nefes alabileceğiniz bir bahçe. E, otoyol'un e, yeşil alanlarının botanik bahçesini çevirmiş olması herhalde dünyanın başka bir yerinde yoktur. Bu yönüyle gerçekten benzersiz bir proje, bir botanik bahçesi. İkinci proje ise e, Türkiye florası üzerine yapılan en geniş kapsamlı çalışmaların biri olan Birçok üniversitenin uzmanların ve bilimsel bitki resanlarının katkıları ile resimli Türkiye Florası projesi. Bir iki ay önce ikinci cilde yayınlandı. Neden önemli bir proje resimli Türkiye Florası? Çünkü Türkiye'deki her bir tür için Türkçe bitki adı öneriliyor. Türkiye Florası daha önce Latince ve İngilizce olarak hazırlandı ama Türkçe, Türkçeleştirilerek botanik bilgisine daha kolay ulaşılmasını amaçlıyor bu projeyle. Sadece bu önerili bile çok çok değerli bir proje. Nezahat Gökyet Botanik Bahçesi'nde kitaptan seçilen kimi bilimsel bitki çözüm örneklerinin yer aldığı bir sergi de düzenlendi. Evet sizinle bu iki projeyle ilgili detayları her iki projede de önemli pay sahibi olan yöneticiliğini üstlenen konum ile konuşacağız. Profesör Doktor Adil Güner. Kısaca ona söyleşe geçmeden önce konumu da tanıtayım. Adil Güner, bitki taksonomisi alanında çalışan, uzmanlaşan bir akademisyen. Ve doktorasında 1979 yılında Türkiye'nin yabani irisleri üzerinde taksonomik çalışmasıyla almış. 1994 yılında da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden profesör olarak emekli olmuş. Çok sayıda bilimsel makalesi olan değerli bir bilim insanımız. Evet, Adil Güner telefonun diğer ucunda ilk sorunum. Ee, Nezat Gökkit Botanik Bahçesi üzerine olacak. Merhaba Adil Bey, hoş geldiniz Açık Radyoya. Hoş bulduk ben Alanım. nasılsınız İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? iyi misiniz Fena değil çok şükür. Ee, Nezat Gökkit Botanik Bahçesi sınırım önce hatıra Ormanı olarak kuruldu değil mi Adil Bey? Nasıl bir botanik bahçesi bize anlatır mısınız? Botanik bahçesinin tanımından başlarsak tabii çok çeşitli tanımlar e, e, yapılmakta. Ancak en önemli şey, iyi belgelenmiş bitki canlı bitki koleksiyonlarını muhafaza eden araçlarını esitlemesi demek hı hı. en özet e, tarifi oluyor. Hı hı. Şimdi bizim bahçemizde e, evet 1995'te bir e, hatıra parkı olarak kuruldu. Hı hı. E, daha sonra e, 2000 yılında Neatley beni bu bitkileri teşhif etmek üzere böyle bir e, davet etti. Böyle bir çalışmaya başladık. Sonra biraz doldurup boşaltıp biraz botanik bahçesi ne dönüştürme yolunda yol almayı eğer ondan sonra da kendimize güvenimiz gelirse botanik bahçesini yapalım diye bir karar aldık hı hı. İşte yavaş yavaş çalışmaları genişlettik 2002'de halka açtık bahçeyi 2003'te de dedik tamam adımızı koyalım artık botanik bahçesi diye. Çünkü bitki koleksiyonları yapmaya başladık. Hı -hı. O e, gelen bitkilerin belgelenmesini belgelenme derken tabii herbarium örneklerinin bulunması e, ve de çünkü herbarium örnekler, herbariumlar biliyorsun bitkilerin bitkiler bakımından e, milletin bilimsel hafızalarıdır. Yani orada materyal biriktirilir ve her zaman bilim adamlarının görüşmesine açıktır. o Öyle kurumlar olarak belirtelim. Ve tabii artık günümüzdeki çağdaş belgeleme yöntemleri de işte veri küçükleri vesaire bu şekilde kullanıyoruz Hı -hı. bu şekilde yol almaya başladık hiç kuşkusuz araştırmaya sıküsüdür Dolayısıyla biz bitkiler hakkındaki araştırmaları hem kendimizi araştırma yapıyoruz hem başka araştırma sonuçlarını değerliyoruz. sonra Hı -hı. da bunları uygulamalarla eğitim çalışmalarıyla kitaplarla Hı -hı. değişik yollarla e, halkın bilgisine az. Araştırmacılar da açık diyorsunuz bütün şeyler, çalışmalar. Peki Hı. öncelikle yapısal olarak merak ediyorum nasıl bir düzen var botanik bahçesinde? Sanıyorum belli adalara ayrılmış değil mi bölge? İsterseniz önce bir yap, e, e, düzen biz, olarak bir bakalım. Biz bir otorol kavşağında bulunuyoruz. Ve dünyadaki otorol kavşağında kurulmuş olan ve bildiğim kadarıyla da halen tek botanik bahçesi. Evet, o da botanik da çok, bahçesi çok aynı zamanda da halen tek botanik bahçesi. Yani diğer Bütün botanik bahçelerin keyfi bize göre biraz daha yerinde. Çünkü e, otoyol ortasında olmak tabii bize bir takım e, sıkıntı diyeyim. E, Aslında başta yaratıyor. belki böyle planlanmıyordu. Sonradaki Sonradan tabii orada yapı, hızlı yoğun bir yapılaşma oldu. Otoyol Ümraniye yapıldı. bölgesinde. Burası otoyol. Yani sonuçta evet. e, burası yol yapmak için ayrılmış bir arazi parçası. Evet. E, sonuçta otoyol inşaatı bittikten sonra normal olarak karayolları ihaleye veriyor yeşillendiriyor. Buradaki tek fark Nihat Bey karayollarına diyor ki ya burayı ben yeşillendiririm sizden para da istemiyorum. Bir tek rahmetleşimin adını verebilir miyiz? Hemen bir protokol yapılıyor. Bu şekilde başlıyor. E biz de halka hizmet ediyoruz. Hizmet ettiğimiz sürece de karayolları da bunun belli bir süresi var mı yoksa bu proje uzun süre devam edecek? 2025 yılına kadar şu anda bizim protokol süremiz ama hizmeti sürdürdüğümüz sürece ondan sonrasında uzatılacağına aşağı yukarı eminim. Yani bir sorun çıkacağını tahmin etmiyorum. Peki. Çünkü biz ücretsiz hizmet veriyoruz. Halka, ya bahçeye giriş serbest ücreti değil. Hı -hı. Sonuçta herhangi bir yani rant elde etmek gibi bir emelimiz de yok buradaki alanda. Bilimsel katkıda sağlıyorsunuz. Kazanız zannetmiyorum yani. Peki bir takım adalar oluşturmuşsunuz. Onları merak ediyorum. Ne tip tip bitkiler var bu adalar adada? Adalar şöyle yani isterseniz bu e, mut oto yol kavşandaki ana yollar ve işte bu yan yolların bölmesiyle ortaya çıkan adacıklardır. Hı. Dolayısıyla e, önce merkez ada dediğimiz bizim hani e, hem e, müdüriyetin, işte herbaryumun kütüphanenin çeşitli bu imkanların, eğitim bölümünün bulunduğu bir ada. Önce orayı geliştirmeye başladık. Oranın bir işte çiçeklerle bezenmesini yaptık. Koleksiyonları oluşturduk. Hı. Sonra yavaş yavaş diğer adaları da e, halkın ziyaretine eldeki imkanları kullanarak açtık. E, hatta Otoyolda yolda hani e, sel e, baskınına karşı oluşturulmuş tüneller var otoyolların yolların altında bir iki metre iki metre bir insan rahatlıkla geçecek. Buraları hmm. temizledik. İnsan geçişine müşahit hale e, geldik. E, orada getirdik. da geçen gittiğimde fark etmiştim. Sanıyorum şey olarak galeri olarak kullanıyorsunuz değil mi? E, evet. Sergiler yani, resim anda, sergileri yapılabiliyor. Bina yapma şansımız yok. Yani bir, bir müze binası yapalım da. Burada sergileyelim gibi bir şansımız yok Otoyol alanındayız çünkü Biz de o menfezleri kullandık O tabi otoyol için e, Getirmesi e, Oluşturması gereken hizmeti e, Engellemeden Yani Hı -hı. sel e, anında Oralarda gene su akacak Hı -hı. Anlatabiliyor muyuz? Hı -hı. Yani bunu engellemeden Biz e, kendi emelimiz doğrultusunda da Biraz bir ufak değişiklikle temizlikler falan yaparak Kullanıma sunmuş olduk ...şimdiye kadar da gayet güzel çalışıyor. Zaten böyle şiddetli sağanak falan Hı. oldu mu hemen bahçeyi kapatıyorum çünkü oralarda... ...sel olasılığına karşı insanları ziyaretçilmeye tehlike yapmamak için. Peki bu İstanbul Adası'nda İstanbul bitkileri mi var? Yani İstanbul endemik türleri mi var? Hayır. Şimdi endemik tür kavramı da çok kullanılmaya ve aşındırılmaya başladı. Yani yanlış, doğru yanlış kullanılıyor. Hı -hı. O bakımdan öyle değil. İstanbul Adası biliyorsunuz 2011 yılı İstanbul Avrupa e, Kürkül Başkenti olarak seçilmişti. Hı -hı. Biz de o çerçevede bir faaliyet yapalım dedik. İstanbul'u temsil edecek işte ne vardır? E, bir e, 18. yüzyıl e, İstanbul Evi hayal Hı -hı. edildi. Hı -hı. E, onun işte bahçesi ve e, yeri yapıldı. Evin kendisi yapılmadı sadece. Yani orada parçe çizisi e, temsil ettik. Bir havuz içinin böyle bir havuz şeklinde e, haritasını e, uygulayan bir havuz, havuz yaptık. Yani İstanbul boğazını gösteren bir havuz yaptık. Hı hı. E, bir tane amfitiyatro yaptık ve tabii e, bir yerinde de İstanbul bitkileri koleksiyonu dedik. Ama bu illa eldenet bitki olmak zorunda değil. İstanbul'da doğal olarak yetişen e, kıymetli verdiğimiz bitkileri de o komik koyduk. Herbaryum'dan bahsettiniz. Orada e, bitki örnekleri var. Yani evet. e, koleksiyon ne aşamada ne kadar bitki örnekleri var? E, araştırmacılar nasıl yararlanabiliyor? isterseniz bundan biraz bahsedelim. Diyeyim, e, şimdi herbaryumda e, bitkilerin kurutulmuş örnekleri saklanır. Bitkinin nereden toplandığı hani e, bulunduğu e, diğer adres e, il, köy, ilçe, mevki bunların hepsi e, yazılır e, kim toplamış, hangi tarihte toplanmış e, bitkinin hani ailesi, adı, sanı vesaire yazılarak orada muhafaza bazen de bunlar yazılmadı hani, ama bulunduğu yer kim toplamış hani bunlar muhakkak bulunmak zorunda e, her varlığın hmm. örneğinin etiketinde bahçeden de tabii örnek yetiştirdiğimiz zaman Onlardan da herbarim örneği yap, yine koyuyoruz. Şu anda herbarimde bizim 11 gün kadar bitki örneği var. Biz tabii daha çok küçük bir herbarimiz Türkiye'de. Yani Türkiye'de çok büyük herbarim var. Mesela Ankara Üniversitesi herbari, İstanbul Üniversitesi ufak fakültesi, işte Ağcettepe Fen Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Ağcetik Üniversitesi fakültesi herbari büyük her var. Hı -hı. Ege Üniversitesi herbari aynı şekilde. Ama tabi ee, sürekli yeni örnekler geliyor, değil mi? Şeye her hem tabii, bahçe canım, canlı örnekler geliyor. Yani her şey belgelemek Hı. zorundayız ve bir, bir, bir bilim adamı belge üzerinden konuşmak durumundadır. Filipin bitkinin şu şu şu özellikleri vurgediğiniz zaman bunu bir örneğe dayandırmak zorunda, bir her variyum örneğine Hı. dayandırmak zorundasın. Bütün dünyada uluslararası kural budur. Dolayısıyla her bir çeşit belgeliktir. Ve e, orada her zaman o bitkiler muhafaza edilir. 100-200-300-500 yıl hmm. sonra bile o örnekler inşallah burada başımızdan bir büyük bela geçmezse e, orada muhafaza ediliyor olacak. 500 yıl sonraki insan da e, bir zaman ya Adil Güler diye bir adam şunu toplamış, böyle böyle de bir şey demiş ama ya o zamanki bilgiler için belki hmm. doğru ama şimdi bu, bu bilgi böyle değil artık şöyle diyebilecek yani. Hmm. Çünkü e, hmm. her varım örneği Bilim adamının görüşüne Açık olması anlamına tabii. geliyor. Ve Bu tabii yeni, yeni fikirlere, fikirlere açık de açık olması lazım. yenilebilirdi. Evet Ve tabii dünyanın en büyük herbariyumu şeyde değil mi? Kew, Kraliyet bahçelerinde, ben de 2-3 hafta, evet. Kraliyet botanik bahçelerinin herbariyumu bildiğimiz kadarıyla en büyük o 8,5 milyon kadar örnek var. İşte Avrupa yakasında işte yine Paris altı 6.5 milyon işte Leningrad şimdiki Sankt Petersburg herbariyumu yine 6 milyon herbariyum örneği var. Ee, kuzeyde Edinburgh var ki bizim Türkiye florası bakımından çok önemli 2 milyon kadar örnek var orada. Öyle mi Türkiye florası da? O herbarlarda dünyanın her tarafından bitki örneği var biz de inşallah kendi floramızı yazalım dünyaya da açılacağız. Dünyadan da bir sürü örnek bizim hayal vermemizde. İnşallah toplanacak. Evet ben de resimli Türkiye florası ile ilgili soracağım. Ondan önce e, şundan bahsetmek istiyorum. Ben Londra'ya e, QGard'ın ziyarete gittiğimde ben de Christopher King'le tanışma fırsatım oldu. Yani Christopher evet. King'in aslında e, sizin için de yani Nezahat Gökgyet Botanik Bahçesi için de özel bir şey var. Bir anlam var. Bir köprü görevi görüyor aslında evet. değil mi? Yani Kew Q... Garden ile şeyde, şeyde Türkiye arasında. Yani biz botanik bahçesini kurarken yani e, kafamızda şöyle e, söyleyin ben anan, bu ülkenin şimdiye kadar iki kere florası yazılmış. Hı -hı. Birisi 19. yüzyılda birisi 20. yüzyılda. İlki bunun latince ikincisi İngilizce. Bu her iki florada bizim Türkiye bitki bilgisine inanılmaz boyutlarda katkıda bulunmuş. Hı -hı. Ancak kendi halkımızın bunu okuma şansı yok. Önce latince yazılır, sonra şey ingilizce yazılır. Yani 19. yüzyılda Türkiye'de okuma yazma oranı zaten yüzde %1'ler civarında. Şimdi okuma yazma şeyini biraz geçtik ama bilgili insan bakımından hala yani ortalamamız düşük. Hı. Şimdi bizim de Türkiye'nin bilim adamı olarak görevimiz diyoruz ki Türkçe bilgileri üretelim, halkın bir kere anlayabileceği bir dilde bilgi üretelim Hı. ve bunun halkın anlayabileceği dile de dönüştürülmesi için her türlü yolu döşeyelim. Aslında Çünkü bu işte, bir Türkçeleştirme çalışması değil mi? Hı -hı. Kitaplar yayınlıyoruz vesaire. Ama sanatta bilimsel bilginin halka anlatılmasında en doğal yollardan bir tanesidir. Hı -hı. Dolayısıyla bir resim koyarsınız o bir tarif etmek için kullanacağınız 100-200-300 kelimeden çok daha kolay olarak anlatır. Tabii. Bu anlamda da botanik bahçesinin kuruluş aşamaları sırasında e, Nihat Belli de e, düşünerek dedik ya bir iki resim kursları açsak. Ha Türkiye'nin tarihinde çok önemli e, ressamlar yetişmiş. Türkiye bitki ressamlar da yetişmiş. Yani, şey, nepat Yakar o, var mesela değil mi? Hem botanikçi hem kendi. Cumhuriyet döneminde ben daha öncesinde de daha var. öncesinde. Tabii yani, tabii. Daha tabii. öncesinde hı hı. de meşhur e, ressamlar var. E, yani bu konuda temayiz etmiş insanlar var. Ama sonuçta birçok alanda hani tarihi kaza diyorum. Geri kaldığımız gibi bu alanda da geri kalmış. Evet tabii, tabii. Böyle evet, orta burada seyrek müfer çabalar halinde kalmış. Sonuçta biz botanik bahçesi kısmını kurarken ee, böyle bir şey yapıyor. Cristabel e, Hanım'la tesadüfen karşılaştık e, Londra'da. E, o, hatta bir arkadaşımız e, tavsiye etti onu. Hı hı. E, ondan sonra odaya gelin bize kurs verir misin? sene seve dedi. Böylece hı hı. dört e, yıl üst üste böyle birer hafta hı hı. ilk yıl bir haftaydı ondan sonraki üç yıl, ikişer hafta. Bu 15, üzere. kaç Ko sene önceydi? E, Bu 2004, 2005, 2006, 2007. Tabii o dönemde birçok botanik 2010'daydı. sanatçısı da değil mi? E, yetişmiş oldu tekrar. Şimdi zaten artık popüler bir meslek olmaya doğru gidiyor. Epeyce bir botanik sanatçısı yetişti. E, şey Cristabel'in öğrencileri yeni öğrenciler, öğrenciler yetiştirdi. Ben de onlardan biliyorum. O biri. yetişen Hı. öğrenciler gitti, Dünya Şili'nin kitaplığını yazdılar. Yani Hı -hı. Türk ressamlardır o kitabın ressamları Hı -hı. Ee, Bir tane Şilinli bir ressam var, onda tek bir resim var. Geri kalan e, yaklaşık e, 200-300 tane e, resim var. çok Sayı yanlış hatırlayabilirim ama bunu Türk ressamlar yaptı. Ee, Hı -hı. O kitabın resimlerinde. Dolayısıyla e, o konuda da adım attık. O ressamlar kendi e, arkadaşları, onlarda başka arkadaşları. Çünkü yani, hani Şili halinde ressam sayımız artıyor. Hı -hı. Bu da güzel bir şey. Çünkü bu bitki bilgisinin aktarılması büyük bir potansiyel yaratıyor. Hı -hı. Peki bu resimli Türkiye Florası projesi e, uzun soluklu bir proje. E, sanıyorum 2030'a evet. kadar sürecek değil mi? Yani ikinci şey Şöyle çıktı. İkinci baskısı yani, çıktı. E, Pardon ikinci e, cildi çıktı. E, her, her botanikçinin hayali bir flora yazmaktır. Flora yazmakta bir çeşit bir yerin veya bir ülkenin envanterini çıkarmaktır bitkiler bakımında. Dolayısıyla hepimiz tabii hayal ediyorduk ki ya bir kendi floramızı ne zaman yazacağız. Bu konuda sağ olsun Mustafa İhsan Bey aracı olduğu zaman ki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül beyefendinin genel sekreteriydi. Onun önerisiyle. Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı proje. Bizim Flor Araştırmalı Derneği bünyesinde. Daha sonra da biz burada Nezatürk'ün botanik bahçesi olarak birçok konuda işte gelişmeler başladık. Ve ilk olarak biz Türkiye'nin damarlı bitkiler listesini yayınladık. Burada sadece isim listeleri yer aldı. Ki bir temel teşkil etsin diye. Zaten benzer şekilde diğer karayosunlarının, likenlerin e, listelerini de yayınladık. Şimdi bu yıl e, bütün mantarların ve şeylerin de listesi çıkacak. Ve tabii bunlar yaparken de her birine birer Türkçe isim kür Eşsiz Türkçe isim. Ve bilimsel Türkçe bitki adları sistemimizi de oluşturduk. Hı hı. E, bunu insanlar kullandıkça artık hani bir isim söylendiği zaman ha, bilimsel anlamdaki biz neden bahsettiğimiz konusunda daha emin olarak konuşacağız. Yani, dolayısıyla böyle bir sistemi de oluşuyor. İletişimi yani, kolaylaştırmak Yani açısından. o sistemi de kurdunuz. Şimdi Hı -hı. Türkçe floramızı da oluşturuyoruz. Birinci cildi İş Bankası'nın katkılarıyla Hı -hı. çıktı. Hı -hı. Genelde giriş maliyetindeki bir şeydi. Hı -hı. Şimdi ikinci cildi de flora kısmının başlangıcıdır. Bundan sonra 28 cilt daha yayınlayacağız. Yine flora olarak Ondan devam edecek. 30 cilt olacak. 30 cilt. Evet. Evet toplam 30 cilt planlıyoruz ama e, yolda bazen değişiklikler olabiliyor. Çünkü bazı alanlarda e, illimenden fazla bitki ortaya çıkıyor. Hadi sayfa sayısı, sayısı artınca cildi bölme Hı. olasılığımız olabilir yani. Hı. Ama şu andaki planlama 30 cilt. 2030 yılında da inşallah. Şu anda e, 3. cilt şey mi? Hı. tamamen Aliniyat Gökriyet Vakfı'nın himayesinde e, yürümekte. Hı -hı. Yani e, evet. onun himayesinde basılıyor ve devam ediyor. Hı -hı. Evet. Yani e, ve tabii bütün çünkü, şeylerle, üniversitelerle çalışıyorsunuz ortaklaşa. Değil mi? Şimdi, Çok danışmanlarınız şey, var. Yani bir flora üretmek sadece bilgileri bir araya getirip bir sayfa tasarımından sonra basmak değildir. Ee, dediğim gibi nasıl ki ticari firmalar her yılın sonunda bir envanter çalışması yapar, flora yap yazmak da ülkenin o dönemdeki bilgisi çerçevesinde e, bitki bilgisine bir kesit almaktır. Hı -hı. Şimdi bu anlamda birçok araştırma yapılır. E, i̇şte bu demin saydığımız yurt dışındaki her baron şu oralara çok sayıda Türkiye'den toplanmış bitki örnekleri var. Onları Hı -hı. görmek, eski bütün yayınları tarayıp inceleyerek e, bugünkü bilgiler ışığında Türkiye'de Hı -hı. kaç tür olduğunu ve bunların özelliklerinin neler olduğunu, bunlar nasıl tanınacağı konusundaki araştırıcı Hazırlayarak kitap oluşturulur. Yani hı hı. bir cilt kitabı hazırlamak için şu an itibaren söyleyebilirim. Üç yıllık bir hı hı. en az çalışma gerekiyor. tüm bilim adamlarımız işte o yurt dışındaki gidiyorlar veya internet üzerinden örnekleri inceliyorlar. Veya bazen o fervanlara ödünç gönderiyorlar. Örneğin burada inceleniyor. Bu şekliyle bilimsel bir... Hani murakabeden geçiriyor son bir durum nedir gibisini. Sonra onun sonuçları da kitap haline getiriliyor. Ve tabii ressamlar orada devreye sokuluyor. Ressamlar da sağ olsun işte bahçede canlı Hı -hı. örneği var. Veya her var örneğinden canlıymış gibi çizme maharetlerini geliştiriyorlar. Ve da ressamı götürüyoruz arazinin başına başına. ki bu diyoruz, hadi bunu Hı -hı. çizer misin? Bu şekilde resimler oluşturuyor. Evet, Peki Adil Bey, son bir dakikamız kaldı. Şimdi gelecek hedefleriyle ilgili kısa bir cümle alayım ben sizden. Ondan sonra programı kapatacağım. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. E bu, gelecek. E, flora ile ilgili. Gelecek, Hı -hı. E, yani flora bakımından inşallah floraımızı tamamlayacağız. Hı -hı. E, ve tabii ki e, e, burada önemli olan halkın hizmetine çok önemli miktarda bilgi. Türkiye florasında bulunan tür sayısı 19. yüzyılda bilinen altı bin türdü. İngiltere'de yazılan İngilizce floranın sonundaki 9 bin türe çıktı. Bizim listeyi oluşturduğumuzdaki tür sayısı 10 binde. Şimdi 10 bin civarında tahminen 11 bin tür olacak bu Peki. floran bitiminde. Peki. Bütün bulunan çok güzel çünkü en önemli ee, hmm. Biyolojik kaynağımız. soluduğumuz evet. havadan başlayın yediğimiz yiyeceğe, evet. bir sürü e, endüstri e, ürününe kadar bitkilerden üretiliyor ve e, yaşamımız onlara evet. bağlı. Kesinlikle medeniyetin beşi yani Bu bilgiyi de halkımıza sunmak durumundayız. Peki, çok teşekkür ederim Adil Bey programa katıldığınız için, verdiğiniz Nasıl? değerli bilgiler için. Biz de takipte olacağız oh, her peki. zaman, çalışmalarınızı takipte olacağız. Çok çok teşekkürler, ee, çalışmalarınızı çok başarılar diliyorum. Ee, tekrar çok görüşmek mutlaka. dileğiyle, çok teşekkürler, hoşçakalın. Günler. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'da bu hafta e, Nezahat Gökyit Botanik Bahçesi'ni ve Resmi Türkiye Florası'nı konuştuk.